انا اعلم صلى الله عليه وسلم بسم الله عزيز بسم الله بسم الله بسم الله Yerdu lika'i lika lika'e lika rabbihi ahadu lika'e lika'e rabbihi felli amel amel saliha ve la yusuk ve la bi rabbihi ahadu bi De ki, ben de sinir ben de sinir bir beşerin, yalnız bana, hmm. bana ilahınızın bir tek ilah olduğu yok kim Rabbine kavuşmayı mücadırsa Salih amel sesin, Rabbinize kimseyi ibadetin ortasında koşmasın. Kul ma ana bashar muslukum, yuha ibeli, anma iba kum idaum baqin. Fman kan, fman kan, yarju rabbi, lqa rabbihi, fal yamal amal salihan. ولاي يسجد في عباده ربي <coughs> احد <coughs> قل اننا احنا اننا انا بشهر استكم يوها الي انما الهكم اله واحد ومن الهه <coughs> واحد <coughs> انما انا بشار مستكم يوها الي الى انما الهكم اله وَمَنْ كَانَ كي لمن رَبِّهِ يرجو ان كان ربه فجزم الامنا صادقا ومن Olna mı? Ana, beşer mislertim, Yüce İlah, ya ona ilahınızın ilahı olan, fman kana fman kana yabdi, Yüce Rabbine, fyağır amel falhan, ve la yusuf ibadet Rabbine, Rabbine De ki benim de sizin gibi bir beşer, yalnız bana sizin ilahınızın tek bir olduğu da kim Rabbine kavuşmama ünlüdü ediyorsa, Tayyip <gülüyor> Ahmet'in ve Rabbine ibadetinde kimse yoksa koşmasa. ben daha bir sinirli biri gibi yalnızdana ancak tek birle olduğu vaizdir. Artık her türlü plana ulaşmayı ediyorsa sahip bir haber işlediğimde ya ibadetinde bana hiçbir için bir ortak koşmaz. Oğlum, Allah'ın emriyle ilgili olanlar Allah'ın emriyle ilgili olanlar <gülüyor> Emen kana la yardu liqa faman faman kana yarju faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada Lekin eee ben insanım eee sadece insanlık bir ilan oluyor. bana vaz olur kim bundan sonra Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih bir amelde bulunsun ve den ibadetlendiği onlar da bulunsun Şimdi biz demiştik ki önümüzde hafta inşallah başlayacağımız konu Kur'an-ı Kerim'de peygamber. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken farklı farklı ayetlerde bize onun değişik bir değişik özelliklerini tanıtmıştır. <gülüyor> Bu hafta bizim ezberlediğimiz ayet içerisinde de Allah Azze ve Celle diyor ki قُلْ اِنَّمَا ana بَشَرٌ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ اَحَدًا De ki ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Yalnızca sizin Rabbinizin, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyediliyor. Kim Rabbi ile karşılaşacağı günde ecil almak istiyorsa, hücret almak istiyorsa, salih amel işlesin ve yaptığı ibadetlerde Rabbine şirk koşmasın. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an içerisindeki birinci özelliği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beşerdir. Bizim gibi bir insandır. Bizden farklı ekstra bir yönü yoktur. Onun da organları, onun da şekli, onun da yürümesi, onun da bakması, onun da yatması <gülüyor> tıpkı bizim gibidir. Neden? Kur'an içerisindeki birçok ayetine baktığınız zaman sadece bu ayette değil, Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyet yönüne dikkat çekiyorsunuz. <gülüyor> De ki ben de gibi bir insanım diyor. Birçok yerde bunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Bunun sebebi şudur. Çünkü biz insan olduğumuzdan dolayı bize gelecek olan peygamberin bize örnek olması lazımdır. Yani Allah'ın buyruklarını bize pratikte göstermesi gereken bir örnek lazımdır. Ve en iyi örnek bizim cinsimizden olacak olan örnektir. Öyle değil mi? Eğer bize bir melek gelmiş olsaydı ne melek bizi anlardı ne biz meleği anlardı. Veya bize bir cin gelmiş olsaydı ne biz cini anlardık ne cin bizi anlardı. Çünkü bizim kendi cinsimizden olmadığı için bizi anlaması, bize örnek teşkil etmesi mümkün olmazdı. Fakat beşer olması hasebiyle, o da bizim gibi sevilmesiyle, o da bizim gibi üzülmesiyle, o da bizim gibi ağlamasıyla onun da bizim gibi duygularının olmasıyla, onun da bizim gibi eşinin, çocuklarının bir aile yaşantısının olması hasebiyle bizi anlaması nedir? Bizi anlaması mümkündür. Ve aynı zamanda bizim onu kendimize örnek almamız mümkündür bize tam manada örnek olabilsin diye Allah Azze ve Celle peygamberleri nereden seçmiştir? Peygamberleri insanlardan seçmiştir. Hatta bakın Mekkeli müşrikler veyahut da farklı farklı müşrikler genelde peygamberlerin deşer olma vasfına itiraz etmişlerdir. Mesela Mekke müşrikler bizim peygamberimiz için diyorlardı ki Ne oluyor bu peygambere diyorlardı. Bu da yemekiyor, bu da bizim gibi çarşıda pazarda geçiyor. Yani peygamber dediğin şöyle yerinde oturur ağır olur melekler onun yiyeceğini getirir ne oluyor bu adama bu adam da bizim gibi çarşıda pazarda geziyor bu adam da bizim gibi yemek yiyor diye başka müşrikler peygamberlerine diyorlardı ki Allah'ın vahyini getiren Allah'ın yanında olan seçilmiş olan melekler olmaları gerekmez miydi diyorlar şimdi bu nedir bu aslında peygamberliği inkar etmek için bunların getirilmiş olduğu bahanelerdir eğer peygamber melek olmuş olsaydı bu defa diyeceklerdi ki biz melekten alınarız, melek bizden ne alınar. Veya Peygamber Aleyhisselam işte dediğimiz gibi farklı bir insan olsaydı, her şeyini melekler ona getiren, hizmet eden bir varlık olsaydı, bu defa diyeceklerdi ki bu adam bizi ne almasın. Yani bu adam şeydir, e bu adam bizden farklı bir yaşam sürüyor diye. Ondan dolayı Allah azze ve celle ayet-i kerimelerde Allah sizin içinizden size bir peygamber göndermiştir diyor. De ki ben de senin gibi bir beşerim diyor. Peygamberin beşer olmasının en büyük özelliklerinden bir tanesi, onda çok fazla aşırıya gitmemek. Yani ona uluhiyet vasıflarını vermemek. Bu birinci sebeptir. Çünkü insan oğlu genel olarak salih gördüğü insanlarda aşırıya gider. Yani insan bir insanı seviyorsa, onun salih olduğuna inanıyorsa, insanoğlu bunda aşırıya gider. Ona bazı ilahın verir. Bundan dolayı Allah Azzele bunun önünü kesebilmek için peygamberlere hepsini beşer göndermiştir. Ve onların beşeriyet vasfına dikkat çekmiştir. Dedi ben de sizin gibi bir insanım. Sadece bir insanım. İkinci nokta ise peygamberlerin geldikleri toplumlara tam manada örnek olabilmeleri için onların cinsinden olmaları lazımdır. E peygamberlerin bizim cinsimizden olması ne demektir? Peygamberlerin beşer olması demektir. Ha peygamberlerin bize ekstra bir yönü vardır. Bizden bir fazla yönleri vardır. Bu da onları peygamber yapan yöndür. Onlara tabi olunmasını gerekli kılan yöndür. O da peygamberlere vah ediliyor olmasıdır. Yani onları insanlardan üstün kılan, onları insanlardan farklı kılan veya onların derecesini yükselten şey, onlara tabi olunmayı zorunlu kılan şey peygamberlere vah ediliyor olmasıdır. Daha sonra Allah da ödevli ayet diyor ki, kim Rabbi ile karşılaşacağı günde ecir almak istiyorsa salih amel işlesin ve Rabbine hiçbir şeyi ortak koşmasın diye. Hatırlıyorsunuz biz daha önce bu ayetin bu kısmını anlatmıştık. Demiştik ki. Bir, amelin kabul olabilmesi için o amelin salih amel olması lazımdır. Yani sünnete uygun olması lazımdır. İki, içerisinde şirk olmaması lazımdır. Bu da nedir? Amelde Allah'a şirk osmamak gerektir. Bu bütün alimlerin yanında, bütün alimlerin naslara dayanarak, Kur'an ve sünnete dayanarak, amelin kabul olabilmesi için üzerinde ittifak ettikleri şartlardandır. Ve aynı zamanda bir insanın amelinin diğer insanlar nezdinde kişiye derece kazandırması da bu şartlara bağlıdır. Yani bir insan bir amel yapıyorsa, ister namaz olsun, ister davet olsun, ister infak olsun fark etmez. Ne olursa olsun, amelse bu iki tane şartı kendinde bulundurması şarttır. Bir, onda ihlas olacak. Daha önce de hatırlıyorsanız demiştik, ihlas her şeyin başıdır. İhlas olmadığı zaman kişi amelini Allah'tan başkası için desinler diye, görsünler diye, mal, makam, mevki elde etmek için kişi amelini yaparsa bu kişinin ihlasını ortadan kaldırır ve kişinin amelinin kabul olmasına engel olur. Birincisi ihlas. Her amelin başında ne olacak? Her amelin başında ihlas olacak. Sadece Allah için yapacaksın. Allah'la kendi arama girebilecek bütün engelleri aradan çıkarıp atacaksın. Eğer bir amel yapıyorsansa diyelim namaz kılıyorsansa doğru düzgün namaz kılacaksın. Muhsin gibi namaz kılacaksın. Allah'ın istediği gibi kılacaksın. Fakat devletinler diye görsünler diye ne kadar güzel kılıyor diye değil. Eğer infak ediyorsansa, fakirlere yardım ediyorsansa Sadece Allah için vereceksin. Allah'a şükürünü yerine getirmek için. Rabbin sana emrediyor diye salakam vereceksin. Yoksa ise alan adama falan ne kadar takvalıymış, fakirlere yardım ediyor veyahut da görenler falan diyecek maşallah, zengindir ama malının hakkını veriyor diye değil. Bunu yaparsan neden Allah amelinde şık koşmuş olursun ve yapmış olduğun amelini boşa götürürsün. Onun için her amelin başında ne lazımdır? Niyet lazımdır. Yani ihlas lazımdır. Sadece ve sadece Allah için olması şarttır. İhlaslı olduktan sonra, amel için, yani bir ameli yapmadan önce, önce kendimizi şuna şartlayacağız. Biz bu ameli Allah için yapıyoruz. Ondan sonra ikinci noktaya geçeceğiz bu defa. İkinci nokta nedir? İkinci nokta da amelin sünnete uygun olmasıdır. Bu defa bakacağız, amelimiz sünnete uygun mudur, değil midir? Yani Peygamberimizin yaptığı bir şeyi mi yapıyoruz, yoksa kendi kafamızdan bir şeyler mi uyduruyoruz? Eğer kendi kafamızdan bir şeyler uyduruyorsa, ve bu ihlaslı takvile bu amel ne değildir? Bu amel Allah katında makbul olmaz. Ne olması lazımdır amelin? Bir de sünnete uygun olması lazımdır. Ne demiştik? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, kim bizim yapmadığımız bir şeyi yaparsa, onun ameli Allah katında merduttur. Onun ameli Allah katında kabul olmaz. Ayşe annemiz rivayet ediyordu öyle değil mi? Başka bir rivayette, kim günde bizim görmediğimiz, yapmadığımız bir yenilik çıkarırsa, onun ameli nedir? Onun ameli Allah katında merduttur. Başka bir hadiste peygamberimiz diyor ki dikkat edin her yenilik bidattır, her bidat delalettir, her delalet de ateştedir diyor. Başka bir hadis-i şerifte peygamberimiz ne diyordu? Allah bidatçıya da bidatçıyı barındırana da ne yatsın? Bidatçıyı barındırana da lanet etsin diyor peygamberimiz. Dinde yenilik çıkaran, peygamberin ve sahabenin yapmadığını dine ekleyene Allah lanet etsin. Tek ona değil, onu barındırana da lanet etsin diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun için İslam alimleri bu noktada ittifak etmişler. Bir amel ihlaslı olur. Fakat sünnete uygun olmazsa o amel de batıldır. Bir amel sünnete uygun olur. İhlaslı olmazsa o amel de nedir? O amel de yine Allah katında batıldır. E bizi cennete götürecek olan şey nedir? Bizi cennete götürecek olan şey amellerimizdir. Öyle değil mi? İki şey insanı cennete götürecek. Amel bir de Allah'ın insana rahmet etmesi. Allah kudurduk yere kimseye rahmet etme. Sen önce bir amel yapacaksın. Allah sana ondan sonra amelinle karşılık ne yapar? Rahmet eder. Senin amelinin amel olup Allah'ın rahmetini celp için amelinde iki tane şart lazım İki şartın bulunması zaruri. İki şart olmadığı zaman amel Allah katında bir şey ifade etmiyor. Daha kadar da olsa bir amel Allah onu heba-i ediyor. Hiçbir şeye yaramıyor. Yok oluyor. Gözünün önünde pamuğa kibrit şeyi atar gibi pamuktan tarlasında kibrit Atar gibi Allah Azze ve Celle yatıyor, bitiriyor, küle ediyor. Ne olacak o zaman? İki tane şeyi kendimize yerleştireceğiz. Birincisi, sürekli uyanık halde olacağız, olmayacağız. Her yaptığımız amelde şeytana pay vermeyeceğiz. Allah'ım ben bunu senin rızan için yapıyorum. Allah'ım sen bana ihlası nasip eyle. Allah'ım sen bana, beni riyadan uzak tut diye Allah'tan yardım dileyeceğiz. Ve sürekli şeytan bize vesvese verdiğinde, Rabb işte insanlar, seni görüyorlar şöyle yap dediğinde yok arkadaş ben bunu Allah için yapıyorum. İnsanlar görse görmese yapacağım diyeceğiz. Ve özellikle gizlilik esnasında kimsenin görmediği yerlerde ibadet yapacağız. Çünkü insanın ihlaslı olup olmadığının ölçüsü nedir? İnsanın ihlaslı olup olmadığının ölçüsü eğer bir insan insanların olmadığı yerde, Rabbi ile baş başa kaldığı yerde fazlaca amel yapabiliyorsa bu insan ihlaslıdır demektir. Ama bir insan insanların bulunduğu yerde çok fazla mesela diyelim çok az amel çok fazla amel yapıyor. Tek kaldığı zaman böyle bir tembellik var. Amel yapamıyor. Mesela örnek vereyim. Diyelim ki cemaatle namaz kılıyorsunuz. Sünnetleri kılıyorsunuz namazınızı tadil elkanla yapıyorsunuz, namaz bittikten sonra tesbihatınızı yapıyorsunuz eve gittiğiniz zaman evde tek kaldığınız zaman mesela sadece farzı kılıp kafayı vurup yapıyorsunuz. bu size ziyakar olduğunuzu gösterir bu sizin ihlas sahibi olmadığınızı gösterir. Niye? Çünkü insanların yanında insan amelde canlıysa bu selefin sözüdür canlı canlı amel yapabiliyorsa Allah'la baş başa kaldığında amel yapamıyor ise bu nedir? Demek ki bu insanda ihlas yoktur. Bu insan riyakardır. Bunun bütün amelleri boşa gitmiştir. Bu Allah'ın en nefret ettiği insandır. Çünkü Allah mesela babayı düşünün, baba çocuğunu büyütür, besler, ondan sonra çocuğun her türlü sıkıntısını çeker, hastalandığında o uğraşır. Herkese anne, düşünün mesela çocuk öbür işte büyüdüğü zaman e, sahibi olsun, evlensin, babasına değil de kayınbabasına baksın. Babası verem olur yani. Derdinde uyarem olur baba. Niye? Çünkü sen çocuğa o kadar iyilik yapmışsın. Onun karşılığını beklersin o çocuğa. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle de böyledir. Seni yani teşbihte hata olmasın tabi. Seni yaratmıştır. Sana rızık vermiştir. Seni büyütmüştür. Seni en güzel surette yaratmıştır. Sana bütün imkanları vermiştir. Ama sen amel yaparken ne yapacaksın? Sen amel yaparken amelini götürüp Allah'tan başkası için yapacaksın. Sen nasıl gibi bir insan dahi buna tahammül edemiyorsa Yaptığı da çok sınırlıdır. Allah Azze ve Celle'yi düşünün. Bu kadar nimetlerin içerisinde Allah Azze ve Celle'nin insana maksetmesi, insana gazap etmesi, insandan nefret etmesi nedir? Daha evladır. Onun için sürekli uyanık olacağız. Bir ameli yaptığımız zaman her ameli, sırf Allah için yapmaya ne yapacağız? Sırf Allah için yapmaya dikkat ediyoruz. İki, öğreneceğiz. Sünnet nedir? Sünneti bilmeden insanın amelini sünnete uydurması mümkün değildir. Yani ömründe bir hadis kitabı okumamış, ömründe peygamberi tanımamış, Aleyhisselatü Vesselam'ın hareketlerini, fiillerini, sözlerini önemsememiş bir insanın amellerini sünnete uydurması ne değildir? Mümkün değildir. Bilmediğin şeyi nasıl yapacaksın ki? Elinde bir ölçü olmadan amelin sünnete uygun olup olmadığını nereden bilecek? Değil <gülüyor> Mümkün değildir böyle bir şey. Ondan dolayı ne yapacağız? Sürekli uyanık olacağız ve sürekli öğrenme pozisyonunda olacağız. Yani peygamberimizi tanıyacağız. Allah Azze ve Celle'nin bize rahmet olarak gönderdiği, müminlere Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara karşı rauf olan, onlara karşı merhametli olan, onlara örnek olan, mutlak örnek olan, Peygamberi ne yapacağız? Peygamberi tanımaya çalışacağız. Yoksa, gece gündüz de amel yapsa ameller ne değildir? Allah katında makbul değildir. Nasıl ki, Allah namazın kabul olabilmesi için bazı şartlar koymuştur. Abdest alacaksın, tıbleye yenileceksin, sen de yapacaksın. Öyle değil mi? Şimdi bir adam dese ki ben namazımı bunları şey etmeden kılarım dese mesela. Bunları uymadan kılarım. Gece de namaz kılsa namazı boştur. Çıplak kıbleye yönelmemiş, abdestsiz namaz kılan bir adamın namazı olur mu? Olmaz. E, amel yapıyor, yoruluyor. Ama amelin şartları yerine gelmemiştir. Hakeze diğer ameller de böyledir. Yani ne kadar da adam amel yaparsa yapsın namaz gibi eğer adamın amelinde Allah'ın ve Resulü'nün getirmiş olduğu şartlar yoksa o amel ne değildir? O amel makbul değildir. <gülüyor> Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Veya soru sormak isteyen var mı? <gülüyor> Kaçınca bir şey geldik? Kaç? Öf Öf Öf Öf Murat. Tane tane oku oynayalım. <gülüyor> Tavha bin Uzaydullah radiyallahu anh'la Resulullah sallallahu aleyhi selleme, Necid halkından saçı dağınık bir adam geldi. Sesi uzaktan duyulabildiği halde ne söylediği anlaşılmıyordu. <Gülüyor> Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Bir de baktım ki İslam'dan soruyor. Resulullah sen de gece ve gündüz beş namaz buyurdu. Bunda, bunun dışında başka yapacağım var mı? dedi. Ha, hayır. Ancak fazladan yapacağın nafile namazı namaz kıla, kılarsın buyurdu ve devamlı Ramazan orucunu tutmak buyurdu. Bunun dışında başka yapacağım var mı dedi. Hayır ancak fazladan yapacağım nafile oruç tutarsın buyurdu Rasulullah Aleyhisselam. Ona zekâtı anlattı. O da bunun dışında başka yapacağım var mı dedi. Hayır ancak fazladan yapacağım nafile olarak sadaka verirsin buyurdu. Bu genel, gelen adam dönüp gitti. Giderken vallahi bunu ne arttırın, ne eksiltirin buydu. Rasulullah sen de Rasul sende, eğer sözünde doğru kılarsa başarıyı kalırsa, yani kalırsa başarıyla kurtuluşu elde etti buydu. Şimdi bu hadis şerifte adamın biri Peygamberimizin yanına geliyor. Neş tarafından gelmiş bir adam. Satıbaca daanık. Uzaktan bir şeyler söylüyor ama kimse adamın ne söylediğini anlamıyor. Yani ee, bağıra bağıra geliyor, uzaktan bağıra bağıra geliyor. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselam'ın yanına yaklaşınca Gel Resulallah diyor, İslam'ı soruyor. İslam nedir diyor? Peygamberimiz diyor, beş vakit namaz kılmandır diyor. Beş vakit namaz kılacaksın. Adam diyor ki peki bundan fazla bir şey var mı? Eğer nafile kılarsan diyor, nafile kılarsın. Yani... 5 ee, vakit farzının dışında sünnetleri ve nafirleri sormak istersen kılarsın diyor. Başka oruç Ramazan orucunu tutacaksın. Bundan başka bir şey var mı? Oruç istersen diyor nafile oruç tutarsın. Pazartesi, Perşembe gibi ayın 13, 14, 15 gibi, C -C gibi işte. bu oruçları tutarsın diyor. Başka bir şey var mı? Zekata diyor Peygamberimiz. Yok diyor. İstersen malından kulakla verirsin. Zekat her sene rekatta kulakla arasındaki fark nedir? Zekat her senenin belli döneminde maldan belli bir miktar paranın verilmesidir. Bu meclidir. Kadaka nedir? Kişinin kendi isteğine bağlı olarak vakitle sınırlandırılmadan verilen nedir? Verilen maldır. Ondan sonra adam diyor ki ya Resulallah başka bir şey var mı? Yok. Adam dönüp gidiyor. Giderken de diyor ki bunları ne arttırırım ne de eksiltirim. Yani baş vakit namazımı kılarım, orucumu tutarım, zekatımı veririm. Bunları ne arttırırım ne de eksiltirim diyor. Peygamberimiz diyor, eğer doğru söylerse, sözünde doğru kalırsa, kurtuluşu elde eder diyor. Yani farzları yerine getirirse eğer, bu adam ne yapar? Farzları yerine getirirse, yalan söylemezse, eksikmezse eğer sözünde doğru kalırsa, bu adam kurtuluşu elde eder diyor. Şimdi biz bu hadisi nasıl anlayacağız? Şimdi biz bundan önce bir sürü hadis okuduk. Kim la ilahe illallah demeden bir insan cennete gidemez dedik. Öyle değil mi? Ee, haç, hakeza, İslam'ın şartlarından bir tanesidir dedik. Bu hadis şerifte hac ne yapılmıyor? Bu hadis şerifte hac zikredilmemiş mesela. Biz daha önce ne demiştik? Genel bir kaide zikretmiştik. Bir konuda bir hadisin anlaşılabilmesi için o hadisin kendiyle alakalı olan diğer hadislerle bir araya toplanması lazımdır. Yani aynı konuda bahseden hadisleri bir araya toplayacaksın. Yan yana koyacaksın. Ondan sonra hepsinin toplamından ne yapacaksın? Sonuca ulaşacaksın. Şimdi biri gelse bir tane papaz, dese giren bu hadisi görse, dese ki ben namaz kılarım, oruç yutarım, kerime-i getirmem, Muhammed'in peygamber olduğuna inanmam ama ben cennete giderim. Gider mi bu adam cennete? Gitmez, öyle değil mi? Ne şart varsa, başta? La ilahe illallah lazımdır. Adamın biri çıktı, dese ki ben bunların hepsini yaparım, ben hacık kabul etmiyorum dese mesela, bu adam ne olur? Müslüman olmaz. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in döneminde biliyorsunuz adamlar zekatı vermediler diye zekatı vermiyoruz dediler. Diğer İslam'ın bütün rükunlarını kabul ettiler. Ee, Hazreti Ebubekir ne yaptı? Onlarla savaştı. Verracı olan görüşe göre onlarla mültez olarak savaştı. Kafir olarak savaştı. E şimdi o zaman biz ne diyoruz burada? Biz burada diyoruz ki mesela Kerime-i buradan zikredilmemiştir. Neden dolayı zikredilmemiştir? Çünkü çoğu insan bildiğinden dolayı bunu yani o dönemde yaygın olduğundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Söyleme gereği duymamıştır. Tekrardan zikretme gereği duymamıştır. İslam'ın diğer hükümlerine gelince ya daha fark kılınmamıştır. Çünkü biliyorsunuz o dönemde hükümler yeni yeni iniyordu. Her sene mesela bir sene zekat farz oldu, bir sene haç farz oldu, bir sene namaz farz oldu. Ee, yavaş yavaş hükümler insanların üzerine fark kılındığından dolayı burada ne yoktur? İslam'ın diğer hükümleri söz konusu değildir. Ama biz ne diyoruz? Geçen hafta özellikle anlattığımız hadislerde bugün İslam tamamlanmıştır. Yani bir insanın cennete gidebilmesi için bir insanın cennete ehli olabilmesi için bir insanın İslam tamamlandığı günden farz olan amelleri yapması lazımdır? Farz olduğu belli olan amelleri yerine getirmesi lazımdır. Haram olduğu belli olan amellerden katılması lazımdır. Yani mesela diyelim ki işki ayeti inmeden önce işki içen sahabeler vardır. Bunlar ne lan? Bunlara bir günah yazıldı mı? Yazılmadı. Niye? Çünkü daha işki haram olmamıştı. İşkinin haram olduğuna dair ayet gelmemişti. Ama işki haram kılındıktan sonra <gülüyor> birisi ki işte önceden Allah diyor sadece namaz vakitlerinde işkiye yaklaşmayın. Ben işki içebilirim diyebilir mi? Diyemez. Çünkü işkinin haram olduğuna dair katkı bir ayet gelmiştir. Aynı şekilde bizim durumumuz da böyledir. Ben bugün size dininizi tamamladım diyor ya Allah. Kur'an'ın tamamlandığı halinin hepsi bizim için bağlayıcıdır. Yani Kur'an nerede tamamlanmışsa bize bizi bağlayan yer neresidir? Bize bizi bağlayan yer orasıdır. Ve aynı zamanda bu hadis-i şerifte neyi görüyoruz? Bu hadis-i şerifte Peygamberimizin semahatini görüyoruz. Peygamberimizin geniş ahlakını görüyoruz. Peygamberimizin davetçiliğini görüyoruz. Yani adam geldiği zaman mesela şimdi bizim buralarda diyelim ki bir tanesi gelmiş adam Müslüman olmak istiyor. İşte biz kopar. Sokak çocuğu tövbe etmiş, e, Allah'a gelmek istiyor. Bir sohfinin yanına gittiyse adamla nasıl ağladı. Bir kağıt veriyor, üzerinde bin tane zikir var. Bir tesbih veriyor, adamın boyundan büyük. Bir namaz listesi çıkarıyor adama. Adamın Müslüman olması zaten tamamen şansa kalmış bir şey. Yani o kadar şeyi gördükten sonra adamın Müslüman olması mümkün değil. Çünkü düşün, ömründen alnı sevdiğe gitmemiş adam, Kafir namazı kılacak, kerahat namazı kılacak, kuşluk namazı kılacak, şefaat namazı kılacak. Yani sabah başlayacaksın namaz kılmaya da gece yatacaksın. Daha da namazların bitmiyor. Sadece içinden sonra 12 rekat kılıyorlar. Sadece gece yatmadan önce 12 rekat kılıyorlar. Bunlar benim bildiklerim. Tabii bunun dışında mutlaka uydurdukları namazlar vardır. E şimdi bu adam dine girer mi? Bu adam dine girmez. 5000 tane la ilahe illallah söyleyeceksin, 1000 tane subhanallah söyleyeceksin. Bu adam dini kabul etmez. Dine girmek isteyen biri veya yeni İslam'la tanışmak isteyen biri kalbinde iman karar bulana kadar onun üzerine en lazım olan olmazsa olmazları adama öğreteceksin. Adam bunları öğrenir İslam'a girecek. Kalbi iman kalbinde karar bulduğu zaman Allah sevgisi kalbinde karar bulduğu zaman imana atmaya müsait evverişli olduğu zaman Ondan sonra sünnetleri, nafileleri insanlara ne yapacaksınız? İnsanlara öğreteceksiniz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın uslubu nedir? Uslubu budur. Uslubu bu olduğundan dolayı Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın elinde binlerce insan Müslüman olmuştur. Yani insanlar geldiği zaman peygamber insanlara ne yapıyor Aleyhisselatu vesselam? Bir diyoruz Önce kelimeyi terpilik söyleyeceksin. Yani bu olmazsa olmaz. O gün kelimeyi terpilik ne demektir? O gün kelimeyi terpilik demek bütün putları reddetmek demekti. Öyle değil mi? Yani kuru kurula ilahe de illallah demekle adam Müslüman olmuyordu o gün. Bütün putları reddetmek demekti. Allah'ın dışında ibadet edilen bütün varlıkları, kâhinleri, sihirbazları, büyücüleri, muskaları, nazarlıkları, kabirleri hepsini reddetmek demekti. Kalbin Allah'tan başkasına bağlanmasını kökünden reddetmek demekti. İki, yeryüzü cahiliyet sistemlerini reddetmek demekti. Ebu Ceylin sistemini, Ebu Süfyan'ın sistemini, Abdullah bin Uwayn sistemini, Salih hepsini reddetmek demekti. Sadece Allah Azze ve Celle'nin olmak, Allah Azze ve Celle'nin hükmünü kabul etmek demekti. Bugün de aynı şekilde bir adam Müslüman olmak istediği zaman, La ilahe illallah neyi ifade ediyorsa adam onu öğreteceğiz. La ilahe illallah bugün neyi ifade eder? La ilahe illallah bugün de putları reddetmeyi e, gerektirir. Bugün de putlar yok mudur? Bugün de putlar vardır. Yani o gün müşrikler, işte atlara bir gün, bazısı iki gün, üç gün, çok böyle çok dindar olanlar belki atlara her gün putlara tapıyorlardı. E bugün bizim çocuklarımız her gün sabah putlara tapıyorlar. Yani her gün çoğumuzun çocuğu belki her sabah puta tapıyor. Öyle değil mi? Yani put hayatımızdan eksik olmamış. Put genel bizim hayatımızdan övgün. Hepimizin evimizin baş kötesinde büyük put televizyon var mesela. Hepimiz ona çocuklarımızı neyse ona tapıyor. Kabir olun diyor, kabir oluyorlar. Allah'ın diniyle dalga geç geçtiriyor. Hepsi beraber oturup gülüyorlar. Zina öğretiyor. çocuklarını zina yapıyorlar. Bundan büyük put olur mu? Bundan büyük şeytan olur mu? Put gene bizim hayatımızda var. Moda mesela. Moda putunu düşünün. Aynı o günkü putlar gibi. Bütün insanlar bir bakıyorsun bir tane zındık kafasını bir şekilde kesiyor. Öbür sabah bütün çarşını kafası aynı şekilde. Yani bütün gençlere saçı, başı, bir tanesi bir pantolon giyiyor. Bakıyorsun işte bütün gençlerin üzerinde aynı e, pantolon. Yani gücü yeten tam orijinalini alıyor, gücü yetmeyen hemen fason taklit. Ama sonuç itibariyle kenar mahallesinden tut, da en üst kadar bir zındık bir şey yapıyor. Ee, nedir ismi? Her tarafta aynısı şey oluyor. Aynısı. Asana'nın o da putu işte. Put gelebiliriz hayatımızda var. Yani put illaki taştan olan bir şey değildir. bir Müslüman olmaya geldiği zaman, demokratik putunu düşünün mesela. İnsanlara her beş senede bir kendi hakimiyetini kabul ettiren, insanlara şirk koşturan bir tane put işte. Ne yapacağız o zaman? bir Müslüman olmak istediği zaman bugün var olan putları ve şirkleri adama zikredeceksin. La ilahe illallahın manası nedir? Önemli olan budur. Adam bunu kabul ettikten sonra, bunu ikrar ettikten sonra, pratiğe geçirdikten sonra arama fazla dinin olmazsa olmazları, kişiyi cennete götürecek ateşten kurtaracak olan ameller zikredilir. Nafilelerdir, sünnetlerdir, amellerin faziletli olanlardır. Bunları etkelerdir. Adama dilerse bunları yapar. Dilerse ne yapmak? yapmaz. Zaten kalp, iman kalpte karar bulup da Allah sevgisi kalbe yerleşti mi insanın amele neyi olur? İnsana amele bir iştiyat Bir özlem duyar. Amele adam kendisi bunu ne yapar? Adam kendisi bunu yapar. Bu menheç takip edilirse eğer fakat bu menheç takip edilmediği zaman yani tersten adama yüklemeye başladığınız zaman hem amel yapamıyor hem tevhidi yapamıyor. Yani bugün bize İslamı öğretenler bize böyle İslam öğrettiler. Mesela düşünün, bizim İslam öğrenmemizi düşünün. Biz ne diye öğrendik İslam'ı <gülüyor> çocukluğumuzdan. Gözümüzü açtık dünyaya. Baktık İslam nedir? İslam annelerimizin kafalı olmasıdır. Bir de işte bir tanesi bir şeyler okuyor. E e Minareden. insanlar bir şeyler yapıyorlar. İşte o ezan okunduğu zaman. Ondan sonra e cumadan cumaya namaza gitmek, cumadan cumaya namaza gitmesen de olmaz, müslüman olmasın. Sokaktakilere göre bile müslüman olmasın. Bir de bayramdan bayrama namaza gitmek. Artık ondan sonra ne yapıyorsan sayesinde yap. hiç önemli değil. Yani hele bir de cuma bayrama geliyorsan ben müslümansın. Bir de bayramla beraber cumaya geliyorsan zaten cennete yerini bahsettir. Demektir. Bu halkın yanındaki din anlayışı. Biz böyle öğrendiğimizden dolayı amel de yapamıyoruz. tevhidi de uygulayamıyoruz. Çünkü bize de yanlış yerden din erpoze peygamberimiz bu şekilde empoze etmedi insanlara. Peygamberimiz önce tevüidi, Allah'a imanı şirki şöyle bir elinin tersiyle atmayı yani kalpten Allah'ın dışında kalbin taallık ettiği her şeyi kalpten atıp sadece kalbi Allah'a bağlamayı insanlara öğrettikten sonra insanların üzerinden farz olarak olmazsa olmazları öğretti. Zaten kalpte Allah'tan başka bir şey olmayınca sen adama ameli öğretmesen de adam kendisi amele koşuyor. Yani sahabeyi düşünün mesela Sahabenin kendisi ne yapıyordu? Sahabenin kendisi peygamberimize gelip yapışıp amel talep ediyordu sahabe peygamberden. Öyle değil mi? Veyahut da sahabeyi düşünün, peygamberimiz onlara amelden men ediyordu. Yani adam, biz mesela zorla amel yaptırıyoruz birbirimizde. Peygamberimiz sahabeyi amelden men ediyor. Bu kadar namaz kılma, biraz daha attım. Sen geceleri sabah kadar namaz kılma, bak senin çocuklarının da üzerinde hakkı vardır diye. Neden dolayı sahabe böyle, biz böyle? Çünkü onlara öğreten doğru öğretti. Yani ilk öğrendikleri zaman İslam dinini, sahabe neyi öğrendiler ilk başta? Tevhidi öğrendiler. Tevhid nedir? Tevhid sadece demokrasiyi reddetmek değildir. Tevhid sadece bu toplumu tekbir etmek değildir. Tevhid sadece kabirlere işte muskaları köpe atmak, yapmak değildir. Tevhid kalpte Allah'ın dışında var olan ve kalbin kendisine bağlandığı her şeyden kalbi tecervit etmek demektir. Kalbi soymaktır. Kalbe hep yeni bir elbise giydirmek demektir. Kalbi sadece Allah'a bağlamak demektir. Sevilecek tek kişi Allah'tır. Korkulacak tek kişi Allah'tır. İtaat edilecek tek mutlak merze Allah'tır. Kalbe, kalbi bunlarla terbiye etmektir. Tevhid budur. Bunlar kalbe oturduktan sonra adam Allah'a mutlak olarak billediği zaman, kalbe bu yerleştiği zaman adam demokrasiyi de inkar eder, müşrikleri de inkar eder, amelleri sen istemesen de fazla fazla amel yapar. Hatta cennete, Allah'a olan özleminden işfiyatından dolayı adam fazla fazla amel yapar. Ondan dolayı babalarımız bize bir yanlış yaptılar. Yani bize Peygamberin metoduyla değil de tam tersinden bir din öğrettiler. Ziyanet papazlarının usulüyle bize din öğrettiler. Biz insanlara böyle din öğretmeyelim. Yani biz insanlara tersinden dediğimiz gibi önce sünnetleri kıl, namazı kıl deyip de insanları tersinden başlatmayalım. Aa bak biz kendi üstümüzde gördük. Hiçbir şeye yaramıyor. Niye? Sünnete aykırıdır çünkü bu metot. Sünnete aykırı olduğu için de ne amel yapıyoruz ne doğru düzgün. Ama sahabeye önce tevkid öğretildi, önce kalp güzelce arındırıldı, sadece Allah'a bağlandı kalpler. Ondan sonra amel insanlara öğretildi ve insanlar ameller öncü oldular. Sahabeler bizim de ne yapmamız lazım? Böyle yapmamız lazım. Ve bunun yanında dediğimiz gibi yeni Müslüman olan birine bütün dini bir günde anlatmamak lazım. Yani Adam geldi diyelim tövbe edecek, önüne açtık ve hadis kitabı atıp al sana bütün din budur demememiz lazım. Adama tevkidi anlatacağız. Kişi nasıl Müslüman olursa, ne gerekiyorsa adama bunu anlatacağız. Adam bunu anladıktan sonra bahsettiğimiz özellikle güncel meseleler, bunlar önemli meseleler. Bunlar La ilahe illallah'ın ta kendisi. Yani bir insan demokrasiden beri olmadıkça, bir insan okul küfründen beri olmadıkça, bir insan askerlik küfründen beri olmadıkça... Bir insan caviliyet toplumundan beri olmadıkça Allah'ın tekfir ettiklerini tekfir etmedikçe Bir insan Müslüman olamaz Önce bunu öğreteceğiz çünkü bu La ilahe illallah'ın manasıdır Bunu öğrendikten sonra ibadette Allah'a Bir öğrendikten sonra ne lazımdır Bir adama namaz Namaz dinli olmazsa olmazdır namazı öğreteceğiz Parası varsa zekatı öğreteceğiz Parası varsa adama hacı öğreteceğiz Artık duruma göre yavaş yavaş Adama İslam'ın emirlerini ne yapacağız Tebliğ ederiz. Faizlerin sünnetleri de en sonda. Yavaş yavaş. Adam dilesse yapar, dilesse ne yapma, dilesse yapma. Burada bir soru sormak isteyen var mı bu hadislerin şeyleri ilgili e, açıklamasıyla ilgili? Sor. İnsanın e, kişi nasıl? E, tevhid anlatırken bu kişiye işte, namazdan kılmasa yani, si, zamanın tevhid kârından sonra kutsas kılmaya başladı da günlenmiyor mu tabi namaz şeyhanberimiz ne diyor <gülüyor> bizimle müşrikler arasındaki fark namazdır yani namaz la ilahe illallah'ın olmazsa olmazlarındandır nasıl bir insan dese ki bizim hepsini kabul ediyorum sadece şu tağutu inkar etme meselesi var ya yani şu tavutu inkarı bir kenara bırak onu sonra zamanla kabul edeceğim müslüman olur mu bu adam olmaz niye çünkü tavutu inkar tağutu teksir daha doğrusu İnkar diye bir şey yoktur. Daha önce de anlatmıştır. Tavudu teklif, ee, ondan uzak olma, ondan beri olma. La ilahe illallah'ın olmazsa olmazıdır. Namaz rahatsızı da böyledir. Yani, namaz la ilahe illallah'ın olmazsa olmazı olduğundan dolayı kişi namazı kılmadan ne olamaz? Namazı kılmadan Müslüman olamaz. Mümkün değildir yani. Okuyalım. E Kur'an ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim inanarak ve Allah'tan bekleyerek Müslüman'ın cenazesini takip eder, namazını kılana değil yanında kalır destek kadar ayrılmazsa böyle bir kimse her biri Uhud sahası kadar olan iki kral sehap alır. Eğer cenaze namazını kılar da cenaze bir önce ayrılırsa bir kral sehap da ayrılır Tamam. Şimdi bu hadis şerifte Peygamberimiz ee, diyor ki kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek. Bunu Kadir Gecesi'ni anlatırken bunu anlatmıştık. Ne demekti bu? İhlasla. Yani Allah'a iman ederek ve ihlasla. Sadece Allah için yaparaktan bir Müslüman vefat ettiğinde onun cenazesine tabi olursa, ta ona namaz kılınana kadar onun cenazesine tabi olursa, ona bir uh, daha kadar olan iki kral sevap vardır. Yani bir dağ kadar düşünün bir dah kadar adama ne vardır? Onun gibi iki kırat adama sevap vardır. Kırat bir ölçü birimidir. Eğer diyor Peygamberimiz namaz kılındıktan sonra adamın defnedilmesine kadar beklerse o zaman ne olur? O zaman ee, bir pardon nam, şey defin işlemleri bitmeden ayrılırsa eğer o zaman ne yapılır? Bir kırat alır. Yani sonuna kadar tamamlayan adam cenaze işlemleri bitip adamın namazı kılınana kadar ee, cenazede bekleyen adam bu adam nedir? Bu adam iki kırat sevap alır. Ama diyelim adam sadece işte e, cena Cenabeyi gömdüler Adam çekti döndü gitti Bu adam ne yapar? E, bu adam bir kral e, Sevap alır sadece diye Şimdi Müslüman'ın demiştik daha önce Hatırlıyorsanız iman Bağı insanları birbirine kardeş yapmıştır İnnemel mu'minune var. Mü'minler birbirleriyle kardeştirler Ancak mü'minler birbirleriyle kardeştirler Bu kardeşlik Bizim birbirimize karşı bazı Haklar yüklüyor yani kardeşlik hakkı dediğimiz, kardeşlik hukuku dediğimiz imanla beraber bize yüklediği bazı görevler var. Bu da nedir? Müslüman kardeşine her durumda yardım etmek, Müslüman kardeşinin gıybetini yapmamak, Müslüman kardeşin ırzını ve malını onun gıyabında ne yapmak? Irzını ve malını onun gıyabında korumak, Müslüman kardeşine karşı güler yüzlü olmak, Müslüman kardeşinin kalbini kırmamak, Müslüman kardeşine ikramda bulunmak, Müslüman komşuya eziyet etmemek. Bunlar hepsi nedir? İslam kardeşliğinin bize yüklemiş olduğu bazı görevlerdir. Bunun yanında bir de bir tanesi de nedir bunlardan bir tanesi de? Müslüman kardeşimizin cenazesinde bulunup ona istihbarda bulunmak, onun için dua etmek, onun cenazesine katılıp onun namazını kılmak, onun defin işlemlerinde bulunmak. Varsa eğer bir borcu, bizim de bir imkanımız varsa vefat ettikten sonra nefsi cennet kapısında asılık kalmasın diye onun borcunu ödemeye çalışmak. Eğer geride yetimler bırakmışsa Geredeyse hanım bırakmışsa çoluk çocuğu varsa bunları korumak, bunları koruma altına almak, bunların ihtiyaçlarını gidermek bunlar etledir. Hep bunlar hepsi İslam kardeşinin bize yüklemiş olduğu görevlerdendir. Daha birçok görev vardı. Sadece ben bazılarını söyledim. İşte Müslümanın cenaze işlemleriyle meşgul olmak da bunlardan bir tanesidir. Hatta İslam uygulaması Müslümanın defin işlemleri yani yıkanması, kefenlenmesi, gömülmesi farz-ı kifayedir. Mutlaka İslam toplumundan bir grubun Müslümanın defin işlemlerini yapması lazımdır. <gülüyor> Eğer kimse yapmazsa Hepsi beraber ne olurlar? Hepsi beraber günahkar olurlar. Bir grup insan yaptığı zaman Diğerlerinden sorumluluğun kalktığı farzdır. Öyle değil mi? Ama hepsi terk ederse ya, Müslümanın cenazesini bir kenara terk ederdense O zaman ne olmuş olur? O zaman ee, hepsi beraber günahkar olmuş olurlar. farz şifaya olan bir ameli yerine getirmediklerinden dolayı. İşte Müslüman'ın cenazesine tabi olmak. İslam kardeşliği olduğu gibi aynı zamanda Allah Azze ve Celle bununla beraber hem cenaze işlemlerini yapana güzel ecirler veriyor, hem cenaze işlemleri yapılan ölüye güzel ecirler veriyor. Yani bu da Allah'ın neyidir? Allah'ın bu ümmete rahmeti ve faziletidir. Yani cenaze işlemleri yapan ne ecir alıyor? Cenaze işlemlerini yapan işte o kuday kadar ecir alıyor. Daha ne alsa adam? Müslüman kardeşinin cenaze işlemlerinde bulundu diye o kuday kadar iki kırat ecir alıyor. Tam tamamlamazsa cenaze işlemlerini gene bir tane alıyor. Peki ölüye bunun faydası nedir? Mesela Peygamber Efendisi Vesselam bir hadis şerifte iki tane cenazenin yanından geçiyor. Bir cenazede sahabe güzel şeyler söylüyor. Peygamberimiz diyor ve ceder. Bir cenazede sahabe kötü şeyler söylüyor. Yani adamı iyi olmadığına aday şeyler söylüyor. Yine ve diyor Peygamberimiz. Vacip oldu, hak oldu diyor. Sahabe daha sonra diyor ya Resulallah, Bu ölüye de vacip oldu dedin, hak oldu dedin. Bu ölüye de vacip oldu dedin, hak oldu dedin. Ne yani bu vacip olan ne? Allah bu diyor, siz onun için hayır konuştunuz. Ona hayır ikna ettiniz diyor. Ona cennet hak oldu diyor. Bu da diyor, siz onun hakkında kötü konuştunuz. Onun ayıplarını söylediniz diyor. Buna da cehennem ne oldu? Buna da cehennem vacip oldu diyor Peygamberimiz. Hmm. Bak o bir hadis-i Peygamberimiz aleyhsizatü diyor ki, 40 tane Allah'a şirk koşmayan mümin eğer bir Müslümanın cenaze amazını kılarsa ona ne yaparlar? Ona şefaatçi olur mu diye. Yani onun günahların affolunmasına, olunmasına, cehennemden çıkarılmasına yardımcı olur. 40 tane Müslüman, şirk koşmayan da Peygamberimiz bu kaydı getiriyor, şirk koşmayacaklar. Cenaze namazını kıldıkları zaman ne oluyor? Adamın işte adama faydası oluyor. Peygamberimiz bir sahabeyi gördükten sonra dönüyor diye haberlere diyor ki İstâhfirû li'ekîkum fe innehul âne yus'el Kardeşiniz için istihbarda bulununuz. Çünkü şu anda ona soru soruluyor diyor. Şu anda ona hesap soruluyor. Kabre girdikten sonra biliyorsunuz ehli yani sünnetin yanında ittifakla kabir azabı diye bir şey vardır. Kişi kıyametten önce kabrinde ya cennet bakçelerinden bir bakçe olarak geçirir veyahut da cehennem çukurlarından bir çukur olarak kabrini geçirir. İşte peygamberimiz ne diyor? Kardeşiniz için ne yapın? Kardeşiniz için diyor e, istihbarda bulunun. O zaman ne diyoruz? Cenaze işlemleri veyahut da cenazeye katılmak veyahut da cenazede bulunmak hem ölüye faydası vardır hem cenazeye katılan insan için neyi vardır? Hem de cenazeye katılan insan için faydası vardır. Allah iki tarafı da canlı bir şekilde çıkarıyor. Şimdi gelelim asri bir meseleye. Diyelim tanıdığımız İslam'ını bildiğimiz, imanını bildiğimiz bir adam vefat ederse bunun cenaze namazını kılacağız. Bundan sorunuyor. Yani gideceğiz bu adamın cenaze namazını kılacağız. Yolda gidiyoruz, baktık bir yerde bir tane cenaze var. Adamlar cenaze kaldırıyorlar. Şimdi biz ne yapacağız? Şöyle mi yapacağız? Diyeceğiz Peygamberimiz demiş ki işte bir Müslümanın cenazesine ihlasla tabi olursa, işte ta namaz Kullanana kadar yani işlemler bitene kadar iki o daha kadar ecir alır. Kim de e, işte sadece şey yaparsa namaz kullanmadan geri dönerse bir kırat usul daha kadar bir kırat ecir alır diye. Gidip Diyanet Papazı'nın arkasında Allahu Ekber deyip namaza mı duracak? Yoksa bunun başka bir sıkkı mı var? Yani var mı söyleyecek olan? Normalde. namaz olduğumuz zaman ve Müslüman ee, Öyle de ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki küfürde veya cahiliye toplumunda insanların çoğunluğu şirke bulaştığı yerlerde cenaze namazı ne yapılmaz? Tanımadığın adamın cenaze namazı kılmaz. E şimdi diyeceksiniz ki ben adamın durumunu bilmiyorum ki yani adamın nasıl bir şey yaptığını hüküm her zaman neye göre verilir? Bu bir kaidedir usulde. Hüküm her zaman çoğunluğa göre verilir. Yani çoğunluğun hükmü neyse insanlar ne yaparlar? Onun hükmünü alırlar. Yani bir, mesela bir ordu düşünün. İslam ordusuna karşı ne yapıyor? Savaşıyor. O ordu Hazreti Ayşe rivayet ediyor ya. Peygamberimiz diyor bir ordu vardır. Kabe'ye doğru savaşır. Kabe'ye doğru gelir. Kabe'yi yıkmak için Kabe'ye doğru geliyor. Peygamberimiz diyor Allah o ordunun önünü de arkasını da yerle bir eder. Hazreti Ayşe diyor ki Ya Resulallah onların içerisinde Sırf Kabe ile savaşmak için değil de Kabe'ye ticaret için gelenler de vardır. Onların içerisinde onlardan olmayanlar da vardır. Yani hani adam yolcudur belki bakmıştır kalabalık bir ile o eski çöl ortamını biliyorsunuz. İnsan tek olduğunu eş yalan işte e, bir şeyler bir şeyler. Adam demiştir şu kalabalığa katılayım ben de gideceğim yere kadar kalabalıkla emniyet içerisinde gideyim. Peygamberimiz diyor yok. Allah onların başını sonunu yerle bir edecek. Kıyamette herkes kendi niyeti üzerine Onların içerisinde onlardan olmayan insanlar var. Niyeti onlarla beraber Kabe'ye karşı savaşmak olmayan insanlar var. Ama ne yapıyorlar? Onların hükmünü alıyorlar. Dünya hükmünde ne yapıyorlar? Onların hükmünü alıyorlar. Aynı şekilde orada ölen bir Müslüman da olabilir. Yani biz bunu bilmiyoruz ama biz bundan sorumlu değiliz. Çünkü dünya hükmünde herkes kendi içerisinde tabi olduğu neye bağlıdır? Topluma bağlıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın siretini düşünün demiştik daha önce. Ee, Peygamberimiz mesela bir topluma davet yapmak istediği zaman tek tek gidip insanların kapsını çalıp İslam'ı mı anlatıyordu? Değil. İnsanların yöneticisi kimse ona bir mektup yazıyordu. Ne diyordu? Essin teslem. Müslüman ol, selamet bulasın diyordu. Herak'la yazdığı mektubu okudu, öyle değil mi? Ee, Herak kabul etmediği zaman ne oluyor? O kavimle komple savaşıyorlar. Her kavim içerisinde bulunduğu topluma, yönetime, Devlete, çoğunluğa göre ne yapar? Çoğunluğa göre hüküm alır. Ondan dolayı velev orada cenazesi yatan adam Müslüman bile olsa Allah bizi bundan sorumlu ne yapmaz? Allah bizi bundan sorumlu tutmaz. Çünkü niye? Biz ancak hiç tanımadığımız adamın cenazesini nerede kılabiliriz? İslam toplumunda, insanların Müslüman olduğu yerde ne yaparız? İnsanların cenazesini kılabiliriz. Ama hiç tanımadığımız... İnsanların şirkle yatıp şirkle sabahladığı, demokrasi putuyla yatağa girip layıklık şirkiyle uyandıkları bir ortamda ne yapamayız biz? Tanımadığımız insanların cenaze namazını kılamayız. E hatırlıyorsanız, belki şimdi birinizde namaz İslam alameti değil mi? Adamın namazını kırıyor, bundan büyük İslam alameti olabilir mi diye namazın İslam alameti olmadığını ne yapmıştır? Namazın İslam alameti olmadığını daha önce anlatmıştır. Bu konuda sorusu olan olursa dersler sonra bir daha anlatırız inşallah. sorun olmaz. Okuyalım mı yeter mi? Hı? Sen yazıyor musun dersleri? O zaman senin görüşün mütevbe değil. Okuyalım mı yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? <gülüyor> Allah'ın Rahmanı ve